Homeros İlyada Birinci kaset b yüzü, sayfa 19'dan devam. Homeros'un hayatı üzerine bilgiler aramak boşunadır. Homeros bütün kişiliğiyle destanlarında yaşar. Onu eserinden ayıramayız ama onun kadar kişiliği olan bir eser yaratmış başka bir sanatçıyı da zor buluruz. Homeros İlyada'yı yazdı mı yazmadı mı? İlyada'yı yarattı ya eserini kendisinin ya da bir başkasının kalemi alması o kadar önemli değildir. Kaldı ki efsane geleneği içinde bu bilinçli seçmeyi yapan şairin yazanın bilindiği bir çağda aslında okunmaya yarayan destanını yazıyla yazması da pek hala akla uygun geliyor. Ama öyle değilse yani destanları Homeros kendi kaleme almamışsa bir başkası almışsa bu başkası da bazı eklemeler yapmışsa bundan ne çıkar? Homeros problemi bilimin yersizce şişirdiği bir çıkmazdır. Homeros'u anlamak için 40 bin kitap okumamalı, tersine yalnız İlyada ile Kodisei'yi okumalı tadına vara vara. Troya Çanakkale'den bir kaptık aç diye binersiniz Şehirden çıkıp biraz yükseldiniz mi Boğaz rüzgarı püfür püfür eser Bir yanınız deniz bir yanınız çamlık, zeytinlik Alabildiğine maviler yeşiller sarılar Küme küme kırmızı gelincikler İçiniz bir hoş olur Çünkü bu toprak başka toprak Kahramanlık destanları anlatır size karış karış Yüzyılları birbirine katmış da Hep doğu ile batı arasında kavgaya dövüşe sahne olmuş bu toprak Çanakkale boğazına baktıkça bir kıtayı bir kıtaya bağlayan su köprüsünün ne demek olduğunu anlarsınız. Hele ne, so, e, heles. Pontos derlermiş ilk çağda ona. Küçük hellenin bulunduğu deniz. Efsane en eski çağlarda bile kana boyanmış bu su geçidini, yığın yığın insanlar bir bu kıyıdan bir o kıyıya, bir o kıyıdan kıyıya geçmişler boğazı. Göçler, ordular, donanmalar. Hepsi de iki dünyanın kapısını açan bu kilidi ele geçirelim diye uğraşırlarmış. Boğaza baktıkça batı uygarlığının ilk büyük destanı neden burada doğdu diye şaşmazsınız artık. Bu destan Troya destanıdır. Bir varmış, bir yokmuş. Troya diye bir şehir varmış. Bu şehrin alın yazısı taa kuruluşundan beri belliymiş. Çünkü kurulucuları ona insanoğlunu şaşırtan ate, parantez, gaflet, kapat, Tanrı'nın hüküm sürdüğü tepeye kurmuşlar diyor masal. ''Masal ne bilsin? Boğazın kilit noktasında kurulan bu şehrin başına gelenleri nasıl anlatsın başka türlü?'' ''Bu şehir zengindi. Arkasında bolluk, uygarlık kaynağı olan koca Anadolu vardı da ondan boyuna uğraş saldırılışa uğradı demek masalın değil, tarihin işi.'' ''Masalcı ipuçlarının hepsini veriyor. Alsın tarihçi, anlatsın bize Troya destanının gerçeklerini.'' Troya ve Hisarlık. Hisarlık tepesine çıktığınız zaman karşınızda ili gümüşü taşlarda örülmüş bir duvar görürsünüz. Bu duvar bir iki saatte dolaşabileceğiniz bir höyü çevreler. Koca Troya şehri bu mudur? Demekten alamazsınız kendinizi. Bu şüpheci tavrı sizden önce birçok insanlar takınmış ama bugün Hisarlık tepesindeki dokuz katlı oturma yerinin Homeros destanlarının anlattığı Troya olduğuna hiçbir şüphe kalmamıştır. Bu sonuca varıncaya dek ne kavgalar oldu, ne çok mürekkep döküldü, ne çok mürekkep yalandı. Troya'nın savaş dolu alın yazısı bir otuz yüz yıl sonra bilim dünyasında kopan kavga ile bir daha canlandı sanki. Homeros'un Troya'sı efsanelik bir şehirdir gerçi. Homeros destanlarını yazdığı zaman Troya 500 yıldan beri yıkılmış gitmişti ama Ozan bu şehri İda yani Kaz Dağı'nın eteğinde Skamandros ya da Santos, Küçük Menderes ile Simoeyiz, parantez Dümrek çayının sınırladıkları ve bir yanı Ege Denizi'ne, bir yanı Boğaz'a bakan üçgen biçimli ovaya hakim yüksekçe bir kale olarak öylesine yerleştirir ki Troyaya hisarlıkta elinizle koymuş gibi kutursunuz. Ne var ki Homeros Troya'sının bir gerçek olabileceğini geçen yüzyılın ortasına kadar kimse aklından bile geçirmemişti. Büyük buluşlar aşıkların işidir. Homeros aşığı. Geçen yüzyılda bir Homeros aşığı çıkmış. Adı Heinrich Schleman. Yurdu Almanya'nın Mecklenburg bölgesinde bir köy. Heinrich Schleman çocukluğunda babasından Noel Hediyesi olarak aldığı bir resimli tarih kitabını okurken, vurulmuş her nedense Homeros'a. Ona ulaşabilmek için de dünyada hiçbir aşığın aşamayacağı engelleri aşmış. Köylü çocuğu önce gemi tayfası, sonra ticarethane katibi, sonra tüccar, sonra altın arayıcısı, sonra milyoner olur. Bu arada kırık, kırk düvelin dilini öğrenir. En sonunda Latince ve eski Yunanca'yı da söküp emeline kavuşmak, yani Homeros'un Troyas'ını bulmak üzere yola çıkar. Yıl 1870. Schlagmann elinde bir İlyada bir de Otisya metni Çanakkale'ye varır. Cebinde bütün engelleri yenebilecek kadar çok para vardır. Amerikan konsolosunun kendisine gösterdiği sağlık tepesinde hemen kazıya başlar. Hürit bir defile kuyusudur. Kazdıkça bir şehir, bir şehir daha, bir şehir daha çıkıverir meydana. Dokuz kat yerin dibine iner bir soğan gibi şehrin hangisi Homeros'un Troyasıdır diye düşünür Schleiman. Arkeoloji bilgileri de derne çatmadır. Bütün bilgileri gibi mantık der ki destan Troyası en eski Troya ...olduğuna göre... ...en altta, alt katta olmalı. Homeros aşırı ...üst katlarda bulduklarına pek önem vermeden... ...kazdıkça kazır, indikçe iner. Priamos'un ülkesine varayım diye... ...ana toprağa ulaşır. Homeros'un Troya'sı hangisidir? Derken bir iz, bir parıltı... ...altın arayıcısına yolu gene altın gösterir. Şiraman bir defile bulur... ...altın gerdanlıklar... ...altın iğneler altın bilezikler kucak dolusu altın Helena gibi Yunanistan'dan alıp getirdiği genç karısı Sofya'nın dışalına sığmaz olur altınlar. Şileman, Preamos'un definesini bulduğundan emindir. Defineyi de şehrin Alttan ikinci katında bulduğuna göre ikinci Troya Homeros'un Troya'sıdır demek. Buraya kadar hepsi iyi hoş kazı yaparken, Süleyman'ın çok değerli buluntuları Homeros'un Troya'sına ait değil diye bozması, o zamanları arkeolojik kazılar bilgisi henüz pek ilerlememişti diyerekten affedilebilir. Ama bundan sonrası hoş değil. Hayır ilk Süleyman altın paratasını görür görmez, işçilerine paytos eder karısıyla yapayalnız çıkarırlar altınları gizli gizli barakalarına saklarlar sonra bin ile Yunanistan'a oradan da Almanya'ya kaçırırlar haram maldan hayır gelmezmiş İkinci dünya harbinde bir köye saklanan Berlin Müzesi hazinesinin yerinde yerler eder bugün bu hazine üstüne bir bildiğimiz varsa Priyamos'a ait olmadırdır çünkü Schleimann'ın Homeros Troya'sı sandığı Troya Homeros Troya'sı değildir Schleiman ve Bilim Hisarlık köyünde Troya'nın kalıntıları bulunmuştur. Schleiman'ın bu haberi dünyaya saldığı zaman bilim dünyası önce inanmak istemedi. Bir sürü tartışma başladı. Keyfine göre kazı yapan bu adamın araştırmaları ciddiye alınamazdı ki Troya'nın Hisarlık'ta değil de Pınarbaşı'nda olduğunu ileri sürenler çıktı. Gerçi Hisarlık'ta önemli bir oturma yerinin kalıntıları görülüyordu ama bunca efsaneler ve destanlar doğuran Priamos'un kalesi bu kadar küçük bir alana sığabilir miydi? Bilim dünyası ölçüleri şaşırmıştı. Üstelik de Homeros'un İlyada'da Troya'nın pek o kadar kalabalık bir şehir olmadığını, ovada kamp kurmuş akallarla Troyalılar sayılacak olursa, on akaya bir Troyalı bile düşemeyeceğini, Troya'nın Anadolu'dan gelen yardımcılarıyla güçlü olduğunu söylediğini, Unutuyorlardı. Her neyse, Schliemann'dan sonra Troya kazıları daha derin bir bilgiyle yürütüldü. Schliemann'in son kazılarına Wilhelm Dörpfeld adlı genç bir mimar da katılmıştı. Dörpfeld araştırmalara düzen verdi. Kazı sonunda yayınladığı "Ilion un Troya" adlı kitabın bilim dünyasını inandırır gibi oldu. Bu eserde Troya kazıları planlarla haritalarla sistemli bir şekilde göz önüne serilmektedir. Troya'da İsa'dan önce 3000 yılından beri insanlar oturmaktaydı. Nevaki Homeros Troya'sı meydana çıkarılan 9 kat şehrin ikincisi değil Schleiman'ın Helenistik çağa ait sanıp üzerinde durmadığı Troya 4 olduğunu ileri sürdü. Dörfelt burada Miken çağından kalma seramikler bulmuştu. Hisarlık'ta yapılan iki bilim konferansından sonra Schleimann Dörfelt kazıları sona erdi. 1932'de Cincinnati Üniversitesi profesörlerinden Amerikalı arkeolog Bilgen yeni baştan kazıya başladı ve 1938'e kadar süren bu kazılara Türk arkeologları da katıldı. Birgen'in kazılarından amaç yalnız Homeros Troyos'unu bulmak değil, Ege haftasında önemli bir uygarlık merkezi olduğu açıkça görülen bu şehrin, ki buna Homeros'a uyarak Troy'a diyoruz ve Troy'a diyeceğiz, tarih öncesi ve tarihsel çağlarda yerini ve yaşayışını belirtmek. Böylece Anadolu ile Balkanlar, Ege ve Akdeniz arasında önemli bir kilit noktası olan bu merkezde yapılacak arkeoloji araştırmalarıyla geniş bir tarih alanını aydınlatmaktı. Öyle oldu. 9 kat şehir. 9 tabaka üzerinde yapılan araştırmalardan şu sonuçlar çıkarıldı. Troya bir İsa'dan önce 2000 yıllarında kurulmuş önemsiz bir oturma yeridir. 2300 ya da 2200 yıllarına kadar süre gelen Troya 2 ise Niken çağından önce bronz kültürüne ait önemli merkezdir. 2000 yıllarında insan eliyle yok edilmesi o zamanlarda Balkanlardan gelip Orta Anadolu'ya göçen Hiditlerle ilgili olabilir. Bu güçlü kalenin yıkılması efsanede iz bırakmadıysa nedenini bu şehri yıkanların gelip geçtiklerinde aramak doğru olsa gerek Troya 3, 4, 5 Troya 2'nin önemsiz birer devamıdır. Gelelim Troya 4 ya da 18. yüzyılda kurulduğu anlaşılan bu şehir e, Miken'den çok farklı bir Anadolu kalesidir. Bu şehirde ölüler yakılır külleri toprak çanaklarda sur dışındaki mezarlıklara konuldu. Buluntular burada akalardan çok ayrı bir kabimin oturduğunu belli etmekte. Ne var ki bunların Miken seraminden farksız bir seramik kullanmaları dikkat çekmektedir bu nokta ve bu şehrin şimdi de ayakta duran güçlü bir surla çevrilmiş olması Dörfelt'te Troya Dörd'ün Homeros Troya'sı olduğu kanımını uyandırmıştı. Troya 4300 sularında yıkılmıştır. Bu tarih Homeros Troya'sının yıkılışı üzerinde başka kaynaklardan da edindiğimiz bilgilere uymaktadır. Ama işin tuhaf tarafı Troya Dörd'ün insan eliyle değil, büyük bir yer sansıntısı sonucunda yok olduğuna arkeoloji buluntularının hiçbir şüphe bırakmamasıdır. O halde surları kapıları Athena tapınağa ve bunca güzel evleriyle Troya 4 değil midir? Destan Troyası Agen Troya 4'ün yıkılışından ve sonra hemen üzerine kurulmuş iki tabakayı meydana çıkardı bunlara 7 ve, 7a ve 7 de adını verdi 7a kültür bakımından Troya 6'dan farksızdı ve bu şehir 1200 sularında insan eliyle yıkılmıştır. Homeros'un Troya'sı bu olsa gerek. Sonra bilim kitaplarında şöyle deniyor. Bu şehrin fatihleri Mikenli Yunanlılardır. Troya Savaşı Efsanesi'nin bu tarihsel temelden çıktı artık şüphek götürmez. Tarihsel çağlarda Troya gene kurulmuş. Ne de kim? Serhas'ın Yunanistan'a yaptığı seferde bazı ordularına gemilerden meydana getirilmiş bir köprü üstünde geçirdikten sonra Troya'ya geldiğini ve Athena tapınağında bin sığırlık bir kurban kestiğini anlatır. 200 yıl sonra İskender'de Troya'ya uğramış, bu söylentiye göre orada Akileus'un kalkanını görmüştür. Helenistik çağda Troya Nia Ilyon yani Yenik adı adıyla bir daha kurulur ve Roma zamanına kadar yaşamıştır. Şehir, bu çağlardan kalma anıtları bugün de Hisarlık Tepesi'nde görülür. Açılan çığır, Schleimann'ın açtığı çığır verimli oldu. İki bilim kolunun birleşmesine yol açtı. Bugün İlyadan'ın efsaneye dayanan bir destan olduğunu bilmekle beraber bu destanın tarihsel temellere dayandığına ve filoloji ile arkeoloji araştırmalarını el ele yürüterek bu temelleri bir gün aydınlatabileceğimize inanıyoruz. Araştırmalar en canlı aşamaya varmıştır amaç Troya efsanesinin tarihsel arka planını aydınlatmaktır ki bu da bizi Anadolu tarihinin çok önemli bir sayfasını açacaktır. Bu aydınlık hitit araştırmalarıyla yayılmıştır bilime. Avrupa ile Asya'nın kilit noktasında bulunup batı ile doğu arasında böyle büyük bir efsane doğurabilecek kadar önemli olan Troya'nın bütün çevredeki kültürlerle alışverişi olması gerek. Bu yolda Homeros'tan çıkarılabilecek kesin bilgiler vardır. Yeter ki efsaneye karışmış bu bilgileri tarihsel verilerin ışığında arındır, arınmayabilirim. Gerçeği sınırlandırabilelim. Bilimin henüz araştırmalar çağında bulunduğu bir zamanda bu sınırları güvenle çizmek güçtür. Ama bu güç içten, içten kaçınmaktansa aşağıda çizmeye çalışacağım tablo varsın, hatalı olsun diyor ve işe girişiyorum. Tura Savaşı 1200 yıllarında oldu. 1200 yıllarında Yunanistan, Trakya, Boğazlar, Batı, Orta, Güney Anadolu, Girit adaları e, sınırlayan çemberin içinde neler olup bitiyordu? Girit. 2400'den 1400'e bir yandan Mısır, Mezopotamya'nın eski kültürleriyle, öte yandan Yunanistan, Anadolu ile alışverişi sağlayan, bin yıl boyunca Akdeniz'e ışık saçan Minion Uygar, Girit Uygarlığı ile sona ermişti. İngiliz arkeologu Sir Arthur Evans'ın Schliemann'dan birkaç yıl sonra yaptığı kazılar ilk en modern diyeceğim kültürünü bize açmakla kalmamış, bütün Akdeniz alanı üzerindeki bilime yeni bir yön vermiştir. Minoen Giritlilerin Anadolu'dan gelme bir kavim olduğuna, bugün hemen hiç şüphe kalmadığı bir yana, soya savaşının olduğu çağda Anadolu'nun ve Yunanistan'ın bu kültürün etkisi altında bulunduğu da bir gerçektir. Girit için yüz şehirli ada deniyor. İlyada'da Omeros'un bazı anlatışları Evans'ın, Knossos'ta sosta ya da e, Gortin'de topraktan çıkardığı eserlerde görülen resimlere öyle buyuyor ki Ozan'ın bunları o resimlere bakarak anlattığına inanası geliyor insanın. Homeros destanlarında rak sahnelerimi isterseniz, oyun, güreş, av ya da çalgı sahnelerimi hepsi tıpkı Girit resimlerinde görüldüğü gibidir. İnsanların silahları, evleri, yaşayışları, yıkanmaları, giymeleri hep Girit'ten. Girit eski altında, etkisi altında. Gerçi İlya'da Girit donanması akalardan yana gösteriliyor. Giritli Idomenesus 80 gemiyle katılmış Agememnon'un seferine. Evet. Ama bu hem adanın o zamanda çok güçlü olduğunu gösteriyor hem de kültürünü Yunanistan Anadolu'ya yaydıktan sonra Troya savaşı zamanında Miken krallığının buyruğu altına geçtiğini, Minoen Girit Anadolu'dan gelmiş ana tanrıça ile birlikte kadının egemen unsur olduğu matriarkal düzeni de uzun zaman yaşatmıştı. Yunanistan'a gelen kalimlerle kavimlerle bu düzen bozulduysa bile İlyada'da birçok izlerine rastlıyoruz. Bir kadının kaçırılması ile başlayıp yıllarca süren Troya savaşı buna örnek. Homeros'un anlattığı Troya'da kadının çok önemli, çok üstün tutulması da buna örnektir. Akalar Ama düzen bozulmuştur. Bu düzeni kim bozdu? İlyada'nın anlattığı çağlardan önceki zamanlarda Ege çevresinde oturanlara çok çeşitli adlar veriliyordu. İlk çağ tarihçilerinin Lelek veya P. Ask dedikleri bu Yunan öncesi kavimleri e, ee, üstüne fazla bir şey bilmiyoruz. Yalnız şunu biliyoruz ki konuştukları diller Hint Avrupalı ya da Sami dillerinden değildir. Bu çağdan kalma yer adlarında görülen N-D, N-T-H S-S gibi iç eklerin kaynağı birçok bilimi çok uğraştırmış. Sonunda bunların Anadolu'lu kökler olduğu kanımına varılmıştır. Örneğin Anadolu'da Karyanda, Lindos, Alinda Yunanistan'da Eriamantos Korintos, Kintos Larissa, Hepisos. Nosos, Helen öncesi kavimler Ege çevresinde Girit uygarlığını benimseyip rahat rahat yaşarken 20. yüzyıla doğru ilk Helen kavimlerinin akını başladı. Kuzeyden gelen bu ırk şüphesiz Egelilere göre çok ilkeldi. Madeni bilmiyor, izbe gibi kulübelerde oturuyor, çok basit bir şekilde giyiniyordu. Fatihlerin fethettikleri ülkelerin uygarlığına yenildikleri çok defa görülmüştür tarihte. Helenler için de öyle oldu. Kuzeyin soğuk iklimine uygun Megaron tipi evlerini esas olarak değiştirmedikleri halde Minoan kültürün verileri yavaş yavaş benimsediler. Miken'de, Prince'de kurdukları kaleler bu sert ve yumuşak kültür unsurlarının birbirleriyle karşılaştıklarını gösterir. Bir koca surlar, aslandı yaban domuzu dişlerinden yapılmış tolgalar, öte yandan süslü püslü kadın resimleriyle freskler, işlemeli kumaşlar, altın mücevherler. 16. yüzyılda bu Helenler merkezi Miken olan bir uygarlık kurmuşlardır. Helenlere Akay Akalılar diye söyleniyor Homeros destanlarında ama Danaoi, Danaolar diye çevirdik ve Argosluların adları da kullanılıyor. Akalar bu ilk Helen ırkının ancak bir kavmi olsa gerek. Zaten Homeros'un bu adları rastgele ve karmaşık şekilde kullanışından da bunların iyice kesinleşmedikleri anlaşılır. Ege'de Tek Kaynaşma Helenler çeşitli kavim adları ile bütün Yunanistan'a yerleşmişler, küçük şehirler grup her bölgeyi güçlü bir kale ile egemenlikleri altına almışlardı. Miken, Pilos, Sparta, Bitia, bu kalelerin birkaç tanesiydi. Her birinin başında bir kral vardı. En güçlü kral Miken kralıydı. Efsanede adı Agemenman'dur. Onuna göre öbür kral ona savaşta hizmet borçludur. Kral en çok sürüsü, en çok tarlası olan adamdır. Tanrı vergisi sayılan Scythron ya da yani Asa, bu çoban kralların elinde bir değnek olduğundan biz bunu Türkçe değnek diye çevirdik. Akalar atı da beraberlerinde getirmiş olacaklar. Ata ne büyük bir önem verildiğini Homeros destanlarında görürüz. At tanrısal bir hayvandır. İkinci bölümde yiğitlerden hemen sonra atların adı sayılır. Ne var ki dikkati çeken bir nokta atların hep iki tekerlekli arabalılara koşulduğu, hiçbir zaman binek hayvanlı diye kullanılmadığıdır. Akalar Ege'nin kültürüyle birlikte din ve tanrı görüşlerini de benimsemiş olacaklar ki hem büyük tanrıları Zeus'un adı bile helence değildir. 2000'den 1000 yılına kadar süren bu hık kaynaşmasında Ege ve Anadolu'nun tanrı efsanelerini tanrı kültlerini akaların nasıl kendilerine göre uydurduklarını görüyoruz. Girtlik tanrı Zeus Anadolu'lu ana tanracak Kibele, Anadolu tanrı Apollon akaların din düzenine girip özlerini değiştirmişlerdir. Homenos destanlarında onlar bu at biçimlere karşımıza çıkarlar ama bir yandan da bu destanlardan helenlerin iskel dinlerinden kalma insan kurbanlarına rastlarız. Tunç Uygarlığı, bu kaynaşmanın sert çarpışmalara yol açtığına hiç şüphe yoktur. Çarpışmaların bir Girit'te Minoan Uygarlığı yıkılmasıyla sonuçlanmış, biri de Troya Savaşı olmuştur. Anadolu ve Girit'in üstün uygarlığı Helenlerin en eski çağlardan beri Güneydoğu'ya doğru çekmiş olacak. Bugün Hiditlerin bir Hid Avrupa kavmi olduğuna inanan bilim, bu akının Hiditler zamanında başladığını ve Troya 2'nin de bu ilk akınların birinde yok edildiğini ileriştiriyor. İlk helenleri Anadolu'ya çeken başlıca unsur, maden olsa gerektir. Homeros destanlarında tunç kelimesi iki Mısra'da bir geçer. Ama tunçtan da daha eski değerli sayılan bir maden demirdir. Efsanenin şiir unsurları ile süsleye süsleye Homeros destanları haline getirdiği seferin veya seferlerin gerçek amacı bu madenleri elde etmek değil de nedir? Troya seferi bir çapulculuk seferidir. Nitekim Troya önünde dokuz yıl beklerken akaların boş durmadıkları ta Güney Anadolu'ya kadar sokulup, Likya gibi zengin Bölgeleri yağma ettikleri İlyada'da sık sık anlatılır. Bu seferlerle gelişmiş uygarlıkları yıkan akalar zamanla Anadolu kıyılarında ve adalarda tutunmak yolunu bulmuşlar ve kendi egemenliklerini kurmuş olacaklar ki destan onlardan üstün zırk diye bahsediyor. İlk Helenlerin bu başarısı Hitit kaynaklarında da iz bırakmışa benzer. 14. yüzyıldan kalma Hitit yazılarında Akijava diye adı geçen Anadolu şehri acaba Troya veya Miletos mudur? Kral Atarsijas acaba Atreus mudur? Las Palesvos mu? Hipit kralı Muvattali'nin Visula kralı e, Aleksandru ile yaptığı anlaşma metninden Aleksandros parantez Aleksandru kapat. Ilyon parantez Vilusa Ailos Akijava kralının kardeşliği gösterilen Ayavalaş Apollon Anlaşmayı koruyan Tanrı'nın Apollino adlarını çıkaramaz mıyız? Bilim bu yönde bir karara varmış değildir ama 1500 ile 1000 yılları arasında bir Orta Anadolu'da, öteki Batı ve Güneydoğu, Güney Anadolu'da yerleşmiş iki karmın aralarında hiçbir ilgi bulunmadığına inanmakta güçtür doğrusu. Bütün bu soruların bir gün aydınlanacağını hatta etimolojisi bilimce henüz açıklanmayan e, Kiklopsların kaynağını Halikarnas balıkçısının ileri sürdüğü gibi kitit kabartmalarında hep tek bir yuvarlak gözle gösterilen figürlerde aramak gerektiği tezinin de doğru çıkacağını umabiliriz. Bu sorunların çözülmesi Anadolu'da yapılan araştırmaların sonuç vermesiyle mümkün olacaktır. Ne var ki ancak son yıllarda gözlerini Anadolu'ya çeviren bilim bu alanda çok verimli sonuçlar elde etmişse bile bunları iyice değerlendirmenin henüz yolunu bulamamıştır. İlyada'da anlatılan durum açıktır. Boğazların kilit noktasında bulunmakla bütün hinterlanda hakim olan Troya şehri Yunanistan'dan gelme birleşmiş kavimlerin saldırısına uğramıştı. Bu saldırışa Troya tek başına değil, Trakya ve Anadolu'da oturan kavimlerin birleşmiş kuvvetleriyle karşı koyuyor. Troas ve Misya gibi komşu bölgelerde Trakya, Paglagonya, Likya, e, Birgiya gibi uzak bölgelerde Troya'ya yardımcı göndermişlerdir. Böylece Yunanistanlılara yıllarca dayanan koca bir ordu meydana gelmiştir. Yunanistanlı ordu ile Anadolu ordu arasındaki ayrım Yunanistanlı birliklerin önderleriyle birlikte bir büyük kralın buyruğunda oluşları, Anadolu ordularınsa Troya'nın yardımına gelmiş özgür kuvvetlerden meydana gelişidir. Homeros'un bu iki topluluk arasındaki çatışmayı anlatırken davranışı üstünde de durmalıyız. Destanlar kimin için? İlyada'da Homeros bir tarafı tutuyor ama destanda dikkatlice okursanız e, tutar göründüğü tarafı gerçekten tutmadığı sonucuna varırsınız Homeros akaları Troyalılardan daha yiğit daha güçlü gösterir gerçi her iki taraf kahramanları üstün adamlardır ve birinin öbürünü alt etmesi her zaman tanrıların kararıyla olur mertlik güzellik zenginlik dile getiren kalıp sıfatlar her iki tarafın savaşçılarına bol keseden dağıtılır ama savaşta olsun kurutayda olsun akalar her zaman daha soylu yürekli ak akıllıdır Öyle ki Troyalılar bile onlara hayran bakarlar. Savaşlarda ölenlerin bilançosunu yapacak olursak Akaların daha çok Troyalı öldürdüğünü görürüz. İkinci bölümde Akaların ordusu donanması atlarına varıncaya kadar 300 mısra boyunca anlatıldığı halde Troyalılar ve yardımcıları 40 mısrada sayılır. Kısacası bu destan Akalara ya da Akas oyundan olan dinleyicilere okunmak için yazıldığı izlenimini verir. Bu durumun Atina'da Pesistratos zamanında yapılan bir sansür sonucu meydana geldiği bizim niçin inanmadığımızı yukarıda açıkladık. İlyada'da akaların üstünlüğü yalnız şu ya da bu parçala, parçada değil, bütün destan boyunca belirtilmiştir. Bunun nedeni de Homeros'un dinleyicilerinde aramak gerek. Troya Savaşı'ndan 500 yıl kadar sonra... Homeros İlyada'yı bu savaşı kazanmış, Anadolu'ya yerleşmiş, orada sömürge kurmuş, atalarının kahramanlık destanlarıyla övünen, bunları uzun uzun dinlemekten zevk duyan Helenler için söylüyordu. Ne var ki kendisi Helen olsa bile İonyalıydı, Anadolu'nun Yedit Uygarlığı ile karışmış kültürü içine yetişmişti. Destanını dile getirdiği çağlarda Troya yıkılmış bir şehir olduğundan, onu gidip görmediyse de İzmirli Homeros Çanakkale bölgesini, Troya Ovası'nı çok iyi bilirdi. İftihani şehir üzerinde vergi bilgiler kesindir. Topografyasında hiç yanılmaz ama Schlaiman gibi arkeologların elde bir İlyada metniyle şu pınarı şurada aramaları, Troya sorunu, çephe çevre dolaşmanın kaç kilometre tutacağını hesaplamaları ve buna göre arkeoloji bakımından sonuçlar çıkarmaya uğraşmaları yersizdir. Homeros destanlarının kaleme alındığı zamanda Priamos şehrinin yıkık olduğunu söyledik. Bu yüzden destanların verileri harfi harfine değil, ancak kuş bakışı bir manzara edinmek için değerlendirilebilir. Homeros kimden yana? Dinleyicilerinin milli gururunu alabildiğine okşamakla beraber Homeros, Anadolu toprağını övmek, Troyalıların akalardan çok daha insan, çok daha uygar olduklarını belirtmekte hiçbir fırsat kaçırmaz. Benzetmelerde akalardan dev vurunca hep üstün benzetme unsurlarını seçer. Örneğin akaları e, Arslanlara, Troyalılara, sineklere benzetir. Ama bu benzetmelerin her bir Anadolu gerçeğinden alınmış, Anadolu'nun tabiatını dile getiren ve her defasında da şairin duygularını, sevgilerini taşıyan Özgen, şiir parçalarıdır. Homeros Hector'dan, Andromache'den Priamos'tan söz ettikçe ciğerini söyler. Efendileri için Akileusları, Agemononları övmek zorunda kalan Anadolulu Ozan onların bir yandan kavgalarını, küfürlerini vahşice adam öldürmelerini canlandırırken bir yandan da oturmuş ağır ve karlı bir toplumun başına geçen belalara yanar. İlyada boyunca kulaklarımızda çınlayan bir gün gelir yok olur kutsal İlyon, Mısra'nda içimizi ürperten bir acılık vardır. Destan sonunda da Homeros bu canım şehri gelip yıkan akalara öyle bir insanlık dersi verir ki, Hektor'a ağıtlarla kapanan İlyada Akileos'un değil, Hektorun destanı verir ama bu kadar. Homeros'un hangi gerçekler içinde hangi geleneklere uyarak İlyada'yı dile getirdiğini gördükten sonra, şairinde ölçülü bir kültürün insanı olduğunu unutmayalım. Ve şu ya da bu tarafı tutmak için kendi zamanının bilmediği veya biliyorsa da anlatmaktan hoşlanmadığı facia ve vahşet sahnelerini eserine alabileceğini sanmayalım. İlyada ile Odisea'nın gerçeklikle örülmüş iki destanıdır canlandırdıkları çağları aydınlatmak için onlardan daha aydın bir belge bulunamaz. Gönül ki bilimin bu destanlarla el ele giden araştırmaları İlyada ve Odisea'nın e, kapladığı gerçeklik alanını bize büsbütün açıklayabilsin bir gün. İlyada'da tanrılar dünyası, Olimpos. Homeros tanrıları belli bir yerde otururlar. Olimpos dağında Yunan ilk çağ Ege çevresinin birçok dağlarına, Olimpos adını vermişti. Nitekim yüksek dağ anlamına gelen bu adı bizim Uludağ'da taşırdı. Ama tanrıların ülkesi Teselya'daki Olimpos gerek. Homeros'a göre tanrılar buraya yerleşmişlerdi. Bin bir doruklu hep karlarla örtülü, pırıl pırıl ışıldayan bu dağ öylesine sark yüksekti ki göklere karışır, doruğuna atları uçan arabalarıyla ancak tanrılar ulaşabilirler. En yüksek tepesinde Zeus taht kurmuştur. Oradan dünyada olup biteni gözler, tanrıların sarayları biraz daha aşağıda bolsa gerek. Bu sarayı ya Tunç'tan ya da altından avlusu ile tanrı Hephaistos'un yaptığı çeşit çeşit daireleriyle tıpkı bir kral sarayı gibi tasarlar Romeroz. Zeus bu sarayın kralı Hera kraliçesidir. Hera'nın da tahtı Zeus'unki gibi altındandır. Şölen'de iyi piştikten sonra tanrıların uykusu gelir yatmaya giderler. Ömürleri şölenle geçer bu tanrıların. Akileus, Agemenon'la kavga edip tutsağı, Bre ise elinden kaçtıktan sonra annesi, Tetis'ten e, Zeus'a gitmesini ve Tanrı'nın kendisi için öç almasını yalvarınca, Tetis Tanrıların Olimpos'ta olmadıklarını, yüzü yanıklara şölene gittiklerini söyler. Tam 12 gün sürer bu şölen, bitince gül parmaklı, şapakla birlikte Tanrılar da Olimpos'a dönerler. Neus tetisle konuşur sonra gene şölene oturur. Ama tanrıların yedi işti insanlarınkine benzemem. Bölümsüz olduklarından onlar şarap yerine nektar içer. Ekmek yerine ambrosya yerler. Altın taslarına nektar dökmek tanrıca Hebe'ye bir de Tros'un oğlu Ganimedes'e düşer. Tanrılar şerefe kadeh kaldırırlar. Tatlı konuşmalarla şölende iyi vakit geçirmeye bakarlar. Hepaistos çok üzülür, Hera ile Zeus arasında çıkan kavga yüzünden şölenin tadı kaçtı diye. Ayinki yeniden kurmak için uğraşır durur, öyle ki topal ayağı ile kendi konuşur, tanrılara içki sunmaya. Tanrı şölenlerinde neşe hiç eksik olmaz. Ölümsüzler Apollon ve Musa'ların çalgıları ile şenlenirler, bir de kahkahaları attılar mı sonu gelmez bu kahkanın. Ölümsüzler, tanrılar ölümsüzdür. Gerçi insanlar gibi giyinirler, kuşanırlar, öfkelenirler, üzülürler, acı çekerler ama gene de bir şey olmaz onlara.